16. mektup Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina qala lahumu'n nas inna'n nase kad cem'u lekum fehşuhum fezadahum iman'a ve qalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Şu mektup, fequla lahu kavlen layyinan. Sırına mazar olmuş, şiddetli yazılmamış. Çoklar tarafından sarihan ve manen gelen bir suale cevaptır. Şu cevabı vermek benim için hoş değil arzu etmiyorum. Her şeyimi Cenabı Hakk'ın tevekkülüne bağlamıştım. Fakat ben, kendi halimde ve alemimde rahat bırakılmadığım ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni Said değil, bil mecburiye eski Said lisanıyla, şahsım için değil, belki dostlarımı ve sözlerimi ehl-i dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için, hakikat hali hem dostlarıma, hem ehl-i dünyaya ve ehli hükme beyan etmek için 5. noktayı beyan ediyorum. Birinci nokta Denilmiş: "Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun." El cevap: 9-10 sene evveldeki eski Sait bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu. Ve gördü ki o yol meşkuk ve müşkilatlı. Ve bana fuzuli fuzuliyane, hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren, ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa, madem memur ve mebus değilim, o halde siyasetçilik bana fuzulî ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki, beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem, ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa, bana ihtiyaç yok. Çünkü mesail tavazzu etmiş. Herkes benim gibi bilir. Beyhude çene çalmak manasızdır. Eğer kuvvet ile ve hadise çıkarmak ile muhalefet etsem, husulü meşkuk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var. Birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale binayen günahlara girmek, masumları günaha atmak, vicdanım kabul etmiyor diye eski sayit sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyebiyeyi siyasiyeyi terk etti. Buna katı işahit o vakitten beri sekiz senedir bir tek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki sekiz sene evvel günde belki sekiz gazete eski Said okuyordu. Hem beş senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari bir tereşüh gören söylesin. Halbuki benim gibi asabi ve innemel hile tufi terkil hîyel düstur ile en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alakasız bir insanın değil sekiz sene, sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete ihtihası ve arzusu olsaydı, Tetkikata, taharriyata lüzum bırakmayarak top güllesi gibi sada verecekti. İkinci nokta: Yeni Sayit ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecenüp ediyor? el cevap: Milyarlar seneden ziyade olan hayatı ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını meşkup bir iki sene hayatı dünyeviyeye lüzumsuz fuzuli bir surette karışmayla feda etmemek için. Hem en mühim, en lüzumlu. En saf ve en hakikatli olan hizmet-i iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünkü diyor, ben ihtiyar oluyorum. Bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş hayat-ı ebediyeye çalışmak lazım geliyor. Hayat-ı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için şer'an hizmete mükellef olduğumdan, hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet, ya hayatı ı içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak, o ise elimden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti bırakıp, en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazandığım hakiki imaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevi ilaçları sair insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenabı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma kefaret yapar. Bu hizmete karşı şeytan araciyimden başka hiç kimsenin mümin olsun kafir olsun, sıddık olsun zındık olsun karşı gelmeye hakkı yoktur. Çünkü imansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebairde birer menhus lezzeti şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir ciheti lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır. İşte böyle hadsiz bir hayatı ebediyeye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak benim gibi alakasız ve yalnız ve eski günahlarına kefaret aramağa mecbur bir adamda ne kadar hilafı akıldır ne kadar hilafı hikmettir ne derece bir divaneliktir divaneler de anlayabilirler ama Kur'an ve imanın hizmeti ne için beni men ediyor dersen ben de derim ki hakiki imaniye ve kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde siyaset ile alüde olsaydım elimdeki o elmaslar İhfal olunabilen avam tarafından acaba taraftar kazanmak için bir propagandayı siyaset değil mi diye düşünürler. O elmaslara adi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini temzil etmek hükmüne geçer. İşte ey ehli dünya, neden benim ile uğraşıyorsunuz? Beni kendi halimde bırakmıyorsunuz. Eğer derseniz Şeyhler bazen işimize karışıyorlar. Sana da bazen şeyh derler. Ben de derim, hey efendiler! Ben şeyh değilim, ben hocayım. Buna delil, dört senedir buradayım. Bir tek adama tarikat verseydim, şüpheye hakkınız olurdu. Belki yanıma gelen herkese demişim, iman lazım, İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Eğer derseniz, sana sayidi i Kürdî derler, Belki sende unsuriyet perverlik fikri var. O işimize gelmiyor. Ben de derim: "Hey efendiler, Eski Said ve Yeni Said'in yazdıkları meydanda şahit gösteriyorum ki ben el i̇slamiyyetü cebbetil Asabiyetel cahiliye fermanı kat'isiyle eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet perverliğe Avrupa'nın bir nevi Frank illeti olduğundan bir zehri katil nazarıyla bakmışım." Ve Avrupa, o frenk illetini İslam içine atmış, ta tefrika versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O frenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı, talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir, hey efendiler! Her bir hadiseyi bahane tutup, bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şarkta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetiyle mahkum etmek nev'inden, her hadiseyi dünyeviye de bana sıkıntı vermek, hangi usul hangi vicdan hükmeder, hangi maslahat iktiza eder? Üçüncü nokta, halimi istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabr ile sükutumu istirab eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki sana gelen zahmetlere sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli idin edna bir tahkire tahammül edemezdin el cevap iki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz cevabını alınız birinci hikaye iki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz gıyabımda tezzifkârâne, hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar eski sayı damarı ile müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip, o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Nefsime dedim, eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhreti kazibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsim ile musalaha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse Ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise, o bana ait değil. O adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. O azizdir, hakîmdir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nev'inden ise, o da bana ait değil. Ben memfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek, sahibine aittir. O müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti. وَأُفَوْوِضُ اَمْرِي emri ilallah. اِنَّ اللّٰهَ bil بِالْعِبَادِ dedim. O vakayı olmamış gibi saydım, unuttum. Fakat ma teessüf, sonra anlaşıldı ki, Kur'an onu helal etmemiş. İkinci hikaye Şu senede işittim ki, bir hadise olmuş. O hadisenin vukuundan sonra, yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde, o vaka ile ciddi alakadar imişim gibi, bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum, etsem de pek nadir olarak bir meseleyi imaniyeyi bir dostuma yazardım. Hatta dört senede kardeşime bir tek mektup yazdım. Ve ihtilattan hem ben kendimi men ediyordum, hem de ehl-i dünya beni men ediyordu. Yalnız bir iki ahba bile haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise, ayda bir ikisi, bazı bir iki dakika bir meseleyi ahirete dair benimle görüşüyordu. Bu gurbet halimde, garip, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere muvafık olmayan bir köyde, her şeyden, herkesten men edildim. Hatta dört sene evvel, harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik vesikam elimde olduğundan, o camide dört senedir, Allah kabul etsin, imamlık ettiğim halde, şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Bazen yalnız namazımı kıldım cemaatle kılınan namazın, yirmi beş sevabından ve hayrından mahrum kaldım. İşte başıma gelen bu iki hadiseye karşı, aynen iki sene evvel, o memurun bana karşı muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülü gösterdim. İnşallah devam da ettireceğim. Şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki, eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslah hal eder. Hem ona kefaret i olur. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'ana hizmetkârlığım cihetiyle ehli dünya beni tazdik ediyorsa, onun müdafası bana ait değil. Onu aziz-i cebbara havale ediyorum. Eğer asılsız ve riyaya sebep, ve ihlası kıracak bir şöhret-i kâzibeyi kırmak için, teveccüh âmeyi hakkımda bozmak muradise onlara rahmet. Çünkü teveccüh âmeye mazhar olmak, ve halkların nazarında şöhret kazanmak, benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benim ile temas edenler, beni bilirler ki, şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hatta kıymetler mühim bir dostumu, fazla hürmeti için, Belki elli defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkâr-ı düşütmek, düşürtmek, ıskat ettirmekten muratları tercümanlık ettiğim hakaik imaniye ve Kur'aniye'ye ait ise, beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan, yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz.''